İyi akşamlar arkadaşlar bu akşam sizlerle e, tasavvufta bilgiye ulaşma yolu yani keşf ve ilham konusunu konuşacağız esasen e, keşf konusu e, bir haftada e, anlatılabilecek bir konu değil ancak e, çok özet olarak ve daha basitleştirerek ben anlatmaya çalışacağım Önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar bu keşif konusu. Bundan sonraki konu, varlık konusu da yine önemli bir konu. Teknik olarak bilgi vermiş olacağız. Kavramların karşılığını öğrenmeniz, bilmeniz için bazı açıklamalar yapacağız. metni dikkatlice okursanız o esas tam metni, daha da rahat anlayabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi bildiğiniz gibi e, İslam'da bilgiye ulaşma yolları özellikle akaid kitaplarında üç tane olarak sayılır. Bunların e, bir tanesi akıl, bir tanesi havası, selimi, hamse, ya, hamse yani e, sağlam beş duyu organı e, ve haberi sadık, doğru haber. Tasavvuf ehli bu üç bilgi yolunu e, benimsemek ve kabul etmekle birlikte buna bir de ilave olarak keşif e, bilgisinden, keşif yoluyla bilgiye ulaşmaktan söz ederler. E, ancak bu keşifle elde edilen bilgi, e, o diğer üç yolla elde edilen bilgi türünden farklıdır. Keşif bilgi. E, alemi alemiyle ilgili e, bilgiler, ağırlıklı olarak alemi alemiyle ilgili bilgileri elde etmenin yoludur. E, ve bu manada e, insanlara, efendim e, müminlere e, yeni bir bilgi ya da mükellefiyet gerektirecek, sorumluluk getirecek bir bilgi e, türü değildir, bir, bir bilgi yolu değildir. O yüzden akayit kitaplarında bu üç kaynak, üç bilgi yolu sayıldıktan sonra keşfin e, o manada bilgi e, yani ilhamın e, bilgi elde etme yollarından olmadığı belirtilir. Bunun manası yani ilhamla, keşifle bilgi alınmaz demek değil, o yolla alınan bilgi insana akayit bakımından ve amel bakımından sorumlu getirmez demektir. E, o zaman sonlara doğru bu soruyu soracağım ama baştan şunu da sorabiliriz. Madem böyle keşif bilgisi amel bakımından, akaid bakımından bize yeni bir şey getirmeyecek. O zaman bunun bu bilgiye sahip olmanın ne anlamı var ya da bu bilgiye sahip olan bundan ne kazanır? Bu soruyu sorabiliriz. Aklımıza tutalım. Bunun da cevabını tasavvuf kaynakları bize veriyorlar, verecekler. Şimdi... Keşif dediğimiz şey, manevi perdenin açılmasıyla doğru bilgiye ve gaybe ait konulara vakıf olmak anlamına geliyor. Gayb aleminden bilgi almak, o bilgilere vakıf olmak anlamına geliyor. O sırada kalbe gelen bilgiye de ilham deniliyor. Dolayısıyla hem perdenin açılması hem de o anda bilginin oluşması söz konusu... Perdenin açılmasına keşf, o bilgede ilham denildiğine göre birlikte bu kavram olarak keşf ve ilham şeklinde kullanılabiliyor. Ayrıca arkadaşlar, keşfin değişik mertebeleri var. Şimdi söyleyeceğim onu. O mertebelerin en ileri seviyesi müşahede mertebesi. Dolayısıyla keşf kavramı bazı yerlerde keşf ve müşahede şeklinde de geçebiliyor. Sadece kavram olarak bilin diye bunları söylüyorum. Ee, zaman zaman ke, sırf keşfi ifade etmek için e, ilham tabiri de yani o sırada oluşan e, bilgiyi e, ifade eden ilham tabiri de kullanılabiliyor. Yani bununla e, keşif hali durumu kastedilmiş oluyor. E, buna yakın kaynaklarda geçen keşif bir keşfi keşifin durumunu ya da onun gibi manayı ifade eden başka kavramlar da var arkadaşlar. E, nedir bunlar? Kavram olarak yine bilmenizde fayda var. Firaset, efendim fet, inkişaf, muayene, yakın, bu kavramlar da yine keşfe yakın anlamlar ifade ediyor. Hani firaset İtteku firaset el-mümin. Fe innehu yazuru billahî teâlâ. Hadis-i şerifte böyle buyruluyor. Müminin e, firasetinden, ince anlayışından Sakının O Allah'ın nuruyla bakar Yani baktığında sizde bir şeyler Olduğunu siz söylemeden e, Fark eder demek e, Fetih açılmak demektir Keşf teperdenin açılması inkişaf keza yine açılmak e, Manasına geliyor Bu manada keşifle yakın anlamlar ifade ediyor Muayene, muayene gözle görmek Demek Muayene e, efendim Yakin ise, yine tabii keşifle ilgili mana, yakın ise bir bir hususta kesinlik elde etmek, itmi inan duygusu. Bunun da yine keşifle ilgisi var. ilerleyen dakikalarda bu ilgiyi de göreceğiz. Şimdi dedi ki keşfin keşif hali, yani bir takım perdelerin açılması sonucu, Gayb aleminde bilgi alma aşamaları değişik aşamalar şeklinde karşımıza çıkıyor. Üç mertebeden bahsederler böyle bu bilgi alma yolun arkadaşlar. Bunların adı yine kavram olarak bilmenizde fayda var. Birinci mertebe muhadara, ikinci mertebenin adı mükaşefe, üçüncü mertebenin adı da müşahede. Yani birinci başlangıç olarak muhadara, sonra mükaşebe, sonra da müşahede hali. E, ne demek? Kısaca açıklayacak olursak, e, muhadara hali arkadaşlar, keşfin ilk başlangıç hali olarak kabul ediliyor. Hadara kökünden, yani datlı hazara kökünden türetilmiş kelime, kalbin ilk bilgiye hazır olduğu e, aşama demek. E, ilim, e, ilimde yakini ifade eden, tasniflerden ilmel yakın, aynel yakın, hakel yakın diye tasnifler vardır. E, bu muhadara hali o yakın mertebelerinden ilmel yakine e, denk gelir. Yani ilmel yakin e, seviyesinde bir keşif bilgisi söz edilir. E, bu burayla alakalı arkadaşlar e, bilmesi gereken bir husus da şudur. E, bir derviş yani maneviyat tasavvuf yolunda eğitim alan, almakta olan bir derviş zikirlerle kalbini aynı haline getirerek e, muhadara halinde kalbine bir takım bilgiler yansıyabildiği gibi böyle zikirlerle meşgul olmayıp bir konuya konsantre olan, o konunun uzmanı haline gelen, o hususta çok çalışan, araştırma yapan, Efendim kişilerde de böyle muhadara türü e, bilgiler kalplerine doğabilir. Yani e, burada çalışma dediğimiz e, kesp e, geçerlidir aynı zamanda. E, çok iyi bir fizikçi, araştırmacı. Bu araştırması sonucunda bir takım bilgilere ulaşabilir ama o araştırmasında hakikaten... İç dünyası tamamen o bilgiyle dolmuşsa Hiç aklında ve niyetinde olmayan bir takım Yeni bilgilerin kalbine doğması da söz konusu olabilir Bunun bir güzel örneği arkadaşlar Arşimet'in suyun kaldırma gücünü bulması Ya da Newton'ın yerin çekim gücünü bulması olayıdır Şimdi anlatıldığına göre bu ikisi bunlar Ünlü fizikçiler araştırma yapıyorlar İç dünyaları, kalpleri, ruhları tamamen o ilimle dolu. İşte böyle bir durumda kişiler. Mesela arşimet suyun kaldırma gücünü hamamda yıkanırken su üzerinde tası gördüğünde bir anda kalbini doğarak buluyor. İşte bu muhadara şeklinde bir kalbe ilhamın gelmesi demektir ya da diğeri ağacın altında e, yatarken başına elma düşünce e, yer çekiminin olduğu olduğu kalbine doğuyor. E, bu da keza e, evet böyle bir muhadele halinde bir ilham örneği olarak kabul edilebilir. E, demek ki burada o zaman bir işle çok meşgul oluyor olmak, olsuysa tam konsantre olmak gibi e, durumlar söz konusu olacak. Ancak bundan sonraki mertebelerde ister mükaşefe olsun ikinci mertebe, istersen en son mertebe müşahede olsun. Bunlar arkadaşlar doğrudan gayb ile alakalı bilgiler ve ulaşma halleri olduğundan burada böyle e, dünyevi çalışma yani kesp dediğimiz araştırma, delil, aklını kullanma gibi yolların e, bir faydası yok. Bu doğrudan Evet manevi olarak mertebesi yükselen kişilerin kalbine doğan bilgiler olarak e, ifade ediliyor e, ikinci mertebe olarak o zaman mükaşefeyi e, mükaşefeyi anlayacak olursak e, muhaadadan sonraki mertebe dedik. burada arkadaşlar insanın insanda e, kalp ya da sır gözü e, sır diye bir Latife olduğu belirtiliyor. Hani size ben e, tasavvuf eğitim usullerini anlatırken özellikle Nakşibendiye'de e, bir takım latifeler üzerine zikirler yapıldığını söylemiştim. İşte kalp, ruh, ruh, sıvı, hafiye, diye beş tane latife saymıştı. Bu genel manada arkadaşlar tasavvuf kaynaklarında, Nakşibendiye'nin dışında kaynaklarda da Kalp söz konusu olduğunda e, dine göre de e, et parçası olan kalp değil, onun bulunduğu yerdeki manevi bir latifedir. E, bu, bunun gibi insanda yine bir sır latifesi olduğu belirtilir. Bunların, evet, e, işte bu kalp yoluyla ya da sır yoluyla bilgiye ulaşmak e, demektir, mükaşefe halinde bilgi elde etmek. Yani e, kalbiyle görmek. Ya da sırrıyla görmek demek. Yani gözü kapalı olabilir ama kalbiyle bir takım e, şeyleri e, görebilir. İşte böyle bir mertebedir mükeşefe hali. Ve burada da e, gayb aleminden bilgiler gelir kalbe. E, yakın mertebelerinden al muhadaranın efendim, e, ilmel yakın seviyesinde tekabül ettiğini söylemiştik. Mükaşefe de ikinci mertebe olan Aynel yakın mertebesine tekabül ediyor. Şimdi bu ilmel yakın, Aynel yakın ve Hakkal yakınla ile alakalı daha önceden yine bir kısa açıklama yapmıştım. Onu hatırlatayım. Konunun daha iyi anlaşılması için. E, demiştik ki arkadaşlar, mesela bir kimseye biz havuzla alakalı bir bilgi versek e, veya havuz hakkında bir kitaptan bilgi okusa ama havuzu hiç görmemiş olsa, onun havuzla alakalı bilgisinin kesinliği görmeden duyarak veya ya da okuyarak elde ettiği bilgi kesinliğidir. Yani havuzu ancak tahayyül edebilir, tarif edildiği şekliyle. Böylece onu hayal ederek onun hakkında bilgi sahibi olmaya çalışır. İşte bu bilginin kesinliği ilmel yakın seviyesidir. Ancak o kimse bir havuzun başına gidip ya da götürülüp de havuzun nasıl bir şey olduğunu gördüğünde havuzla alakalı bilgisi görmek suretiyle daha ileri derecede kesinliğe ulaşır ki buna işte aynel yakın görerek kesinliğe ulaşma aşaması denir. İşte arkadaşlar bu mükaşefe halinde bilgi almanın kesinliği de bir şeyi görerek o hususta kesinliğe ulaşma aşaması olarak tanımlanıyor. Yani aynel yakîn denilmesi buradan kaynaklanıyor. Tabi bir de üçüncü aşama var. E, Hakkal yakîn mertebesi, keşifte de müşahede mertebesi. Şimdi müşahede e, kalp ya da sır latifesini açık bir şekilde hakkı görmesi ya da bilgiyi bizzat yaşaması anlamına geliyor. Şimdi havuz örneğine yine devam edelim. Ee, havuzun başında havuzun nasıl bir şey olduğunu gören kişi aynı yakın seviyede kesinlik elde eder dedik. Ama havuzla alakalı daha ileri derecede bir kesinlik bizzat havuzu yaşamakla elde edilir, edilebilir. O da o kişi Havuzun içerisine girip yüzdüğünde serinlediğinde yani bizzat havuzu yaşadığında esas havuzla alakalı kesin bilgi, hakkal yakın derecesindeki kesinlik bu şekilde oluşur. İşte müşahede halinde elde edilen bilgiler de bizzat bilgiyi yaşama, o bilgiyle kuşatılma, evet o bilgiyi hal edilme anlamında bir durumdur ki bu hakkal yakın derecesinde bir Kesinlik oluşturan bilgi türü olarak tanımlanır. Bunu daha başka hususlara da uygulayabilirsiniz. E, havuz örneğini verdim. Ben ateşi mesela düşünebilirsiniz. Ateş e, ateş e, hakkında hiç ateşi görmemiş bir kimse kitaptan ateşin ne olduğunu okuduğunda ya da biri sonra ateşin ne olduğunu anlattığında ateşle ilgili bu kimsenin bilgi seviyesi, kesinliği ilmel yakın seviyesinde bir kesinlik olur. Bizzat ateşi yanında yakıp da ateşin ne olduğunu gördüğünde ya da yanan ateşin yanına gittiğinde ateşle ilgili bilgi seviyesi arkadaşlar, bilgi kesinliği aynel yakın yani görerek onu bizzat keşfederek efendim, efendim onun hakkında kesinlik elde etmek şeklinde olur. Yani üçüncü aşama bizzat ateşe elini sokup Parmağını sokup ateş onu yaktığında esas ateşin ne olduğunu o zaman öğrenmiş olur ki bu da Hakka yakin seviyesinde bir kesinlik oluşturur. İşte müşahede türü bilgiler arkadaşlar böyledir. Bunu tabi dini konulara uyguladığımızda, şimdi bizim mesela bilgi kaynaklarımız dini konularda nedir dedik? Doğru haber, yani kitap ve sünnetin bize getirdiği haberler akıl ve havası serime şimdi bazı dini bilgileri Biz doğru haberle elde ediyoruz ve buna inanıyoruz mesela diyelim ki e, kabir hayatının olduğu bize bildiriliyor e, Peygamber Efendimiz tarafından Efendim e, biz kabirde bir ya Cennet bahçesi ya da cehennem e, çukur gibi bir durumun yaşandığınına inanıyoruz Peygamber Efendimiz bize bunu bildirdiği için. Fakat bu imanımız arkadaşlar ilmen yakın seviyesinde bir imandır. Eğer biz Peygamber Efendimizin yaşadığı gibi bir hal yaşasak da kabirdekilerin durumunu görür olsak ki veliler kerametten bunu görürler bir kısım bazı veliler yani kabirdekilerin halini gördüğünde Kabir hayatı ile alakalı onun bilgi seviyesi arkadaşlar ilmel yakinden daha ileri seviye görerek efendim olsusta kesinlik oluşması anlamında aynel elyakinin seviyesindeki bir kesin